Elhamdülillahi <gülüyor> Evet her her zamanki gibi cuma günleri bu saatlerde ashabın anlayışına uygun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 İster erkek olsun ister kadın olsun nasıl gusül edilmesi gerektiğini ve yahut kadınlar için hayızlı veya nifaslı olan kadın nifaslıysa veya hayızlı ise aynen cünüplükteki gibi nasıl gusül alınması gerektiğini Ali satt ve selam ile hanımları ne yapıyorlar bu tür adabları bize gösteriyor. <gülüyor> İmam Buhari ile İmam Müslüman, sahihlerinde zikrettikleri bir hadiste ta Aişe radıyallahu işarati diyor ki, An Aişe radıyallahu Allahu anha ona, "Kanat, Sallallahu Aleyhi ve sellem eğer tısladıysa, kanat, Rassulullah Sallallahu Aleyhi ve Sallam, kanat, Rassulullah Sallallahu Aleyhi ve Sallam, kanat, Rassulullah Sallallahu Aleyhi ve Sallam,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 Veyahut rüyasında ihtilamdan sonra kişi. Biliyorsunuz ve Vesselam hiçbir zaman ihtilam olmadı. Ama onun dışındaki veyahut da Resullerin dışındaki insanlar ihtilam olabilirler. Ey rüyasında hanımı ile cinsi münasebet yapmasını görebilir. Burada diyor ki Kâne Rasûlullah Aleyhissalatü Vesselam ıza gtesele cevenetimin cebeti de feya sulu değil ilk önce ellerini yıkarmış haleyat ve Selam Ondan sonrassın ve yfriubi yemini aleyşimeli tabi o zaman eğer ibrik yoksa şimdiki gibi değil mesela sen çeşme ne yapıyor eliyle sudan alıyor belki tas bile olmayabilir o zaman için o zaman leğenden olan suyu eliyle alıyor eliyle alıyor şu sol eline Ondan sonra ne yapıyor? Yıkıyor. Veyahutta tuvalet esnasında oturacağı zaman ne yapıyor? Sağındaki suyu sol eli üzerine dökerek kişi her iki fercini yıkıyor. Ey kubülü ve dübülü. Kubül ey öndeki kişinin azası, ferci. İster kadın ister kız. ey arkadaki. Böylece arkasını ve önünü ne yapar? Meni varsa meniden, mezi varsa mediden veya hatta başka bir şey varsa bu tür şeyden temizlemek. ثُمَّ يَتَوَضَّعُوا غُضُوَهُ لِسَّلَاۜ Ondan sonra, ellerini ondan sonra, fercini yıkadıktan sonra tıpkı namaz kılması için nasıl abdest alıyor ise gusulden önce aynen abdest namaz abdesti gibi abdest alıyor. Ve bu Aişe hadisinde ayaklarını da diğer azalar gibi peş peşe yıkıyor. İleride gelecek Meymune radıyallahu teala anha bint el Haris Aliye hanımı di onun hadisinde diyor ki Ânisa sutu vesselam bütün abdest abdest namaz abdesti gibi abdest aldığı gibi abdest alıyor ancak ayaklarını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 namaz kılmak isterse namazını kılıyor. Burada Ayşe hadisinde ise radıyallahu taala diyor ki: "Tıpkı namaz için nasıl abdest aldıysa aynen o şekilde baştan sona kadar ay, ayaklarıyla beraber ondan sonra yıkanıyor." <gülüyor> diyor ki: "Thumma ya'khud ma Abdest aldıktan sonra ne yapıyor? Ondan sonra suyu alıyor. "Fayudkhilu asabi'ahu fi usul al-sha'r."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 yıkandığı sunun üstünde bir su ile yıkanıyorsa bir kişi demişler ki bu israftır yani haramdır Allah Vallahu Alem bu israftan veyahut da bu haramdan bu zamanda kurtulacak belki en elme olan kişi bile kurtulamıyor hangimiz hangimiz 20 kilo su ile ve yotta 10 kilosuyla yıkanıyoruz adam dışıa açıyor 10 kişinin yıkanacağı bir su ile yıkanıyor Hala bu zamanda şu üstten akan sular. Muttaki Müslümanlar için gerçekten takvalı, Allah'tan korkan kişiler için böylesi bir duştan yıkanmaması lazım. Kovaya koyacağım. Yeterince ne yapacak? Alacak kovadan ve yıkanacak. Hatta izâ ra'a en kad istabra'a artık Tam kanaat ediyor ki saçlar ve e, başın derisi ıslandı. Islandığını kanaat edince ne yapıyor Aleyhisselatü Vesselam? حَفَنَا عَلَى رَأْسِهِ ثَلَفْ Ondan sonra el-hafne yani bir avuç veyahut bir tas kadar. Alıyor eliyle böyle bir tane hefne, bir avuç dolusu veyahut da iki avuç dolusu neyse. Veyahut bir tasla. Bu şekilde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 ulaşmayacağına kanaat ediyorsa o zaman ovalaması vacip olur. Yok eğer bu şekilde normal bir kıla sahip ise o zaman ovalaması vacip değildir, sünnettir. Tabii ki muttakî kişilere düşen şey devamlı azimete sarılarak en efdalını yapmaktır. Her ne kadar vacip değilse de tamam mı? ve selamın sünnetine uygun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 El-Devletussefeviye deniliyor. Yani bunlar gerçekten Şii değildirler. Şii demek taraftar demek. Yani Ali taraftarı. Acaba Ali radıyallahu Teala, an Ebu Bekir'i tekfir etti mi? Umar'ı tekfir etti mi? Üthman'ı tekfir etti mi? Bilangis sonlara biat etti. Peki neden bunlar Alevi olmalarına rağmen neden Ebu Bekir'i, Umar'ı, Üthman'ı ve sahabeleri tekfir ediyorlar? Hiçbir zaman Ali... Radıyallahu anh Kur'an'ın eksik veya da fazla olduğunu söyledi mi? Yok. Evet. Niçin bunlar Kur'an ve, ve Kur'an'ın eksik veya da fazla olduğunu söylüyorlar? Demek ki bunlar Ali taraftan değil. Tıpkı Hristiyanların kendilerine El Mesihiyun veyahut da El Mesihiyun dedikleri gibi. Şu andaki Hristiyanlar gerçekten Mesih midirler? Evet kendilerini, kendi kendilerini Mesih'e nispet ediyorlar. Ey İsa'ya aleyhissalatü vesselam. Ama bir kişi...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 başta Bukhari, ondan sonra Müslim. Ehl-i sünnet-ül cemaatın yanında en doğru Ali Satt ve sallamın sözleri olarak bunlar. Dolayısıyla bu hadis İmam Bukhari ile İmam Müslim'in ittifakıyla Ümmü Âişe'nin Ali Satt ve selamın buradaki guslunu anlattığı gibi ne yapıyorlar? Sahih'tir diye kitaplarında tasdik etmişler. Ve burada el-vudu ile el-vudu şeyinde el-vudu geldiği zaman veya wow, ötreli geldiği zaman fiil anlaşılıyor. Fiil ey abdestin alınış şekli. El vudu geldiği zaman o zaman abdest anlaşılıyor. Dolayısıyla vudu ile vudu arasında fark var. Burada diyor ki birincisi birinci ada veya da birinci sıfat nedir? Diyor ki meshul yedi bit turab veya gasslha sabun ve nahvehi. Kişi cinsi münasebetten sonra öyle ya. Olabilir ki elleri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 Uluslar arası küfür gücü nerede İslam doğuyorsa o İslam'ı orada yok etmek istiyorlar. Bakın, uluslar arası denen güç, Suriye, Beşar eset Suriye'yi Kum kün yaptı, askeri müdahale yapmıyor. Mali'de Müslümanlar ne yaptı ki şu anda bütün uluslar veyahutta zanim zalim küfür gücü oraya hepsi ne yaptılar? Giriş yaptılar. Ne yaptılar Mali'deki Müslümanlar? Ne yaptılar?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 Allah Allah. Suriye'de birkaç defa cezirenin üstünde geldi. Adam diyor ki toprak yiyoruz diyor. Toprak. Yiyecekleri hiçbir şey yok. Adamlar korkularından daha çıkmışlar. Muaralara sığındılar. Ne su var ne şu ne bu. Su olmayınca ne yapacaklar? Aynı geçmişte ilk, Ali Saddüsevim ilk döneminde olduğu gibi ferçlerini tuvalete gittikleri zaman ön ve arkayı taşlarla taşlarla temizliyorlar. Hı. Su yok.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 Evet. Bu bir diyor ki burada delil olarak nedir ve min edilleti ala zalika hadis Meymuna. Ey Allah'ın hanımı Meymuna bint el Haris diyor ki thumma qala bi yadihi al -ard. Sol eliyle şöyle yaptı. Yere vurdu, tamam mı? Fe masaha bit Nasıl şöyle olabilir? Çünkü biliyorsunuz Müslümanlar önlerini ve arkalarını sol elleriyle yıkarlar. Sağ elleriyle değil.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 15 kişiydik diyor. Hepimiz onun yanına götürüyoruz. Bu Britanyalı, tem, bu elbise temizliği te, temiz, te, temizliği yapan kişi diyor, hayret etti. Bunun iç maşırlarında bir misqazara kadar bok yok, dışkı yoktur. Evet. Önlerinde hiç, hiç birisinin kiloti sarımsı değildir. Çiş, genelde birçok karışım şey özellikle içki içki alkol alkol kullananların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 siz hiç mi diyor altlarınızda şey yapmıyorsunuz? Nasıl diyor? Diyor dikkat ettim diyor. Ne kadar bana iç çamaşır getirdiyseniz Kilotlarınız tertemiz diyor. Ne bok var ne de çiş var. <gülüyor> Şu gördüğün diyor Britanya toplumu, İngiltere toplumu diyor. Hepsinin kilotları arkadan ve önden bok ve çişle dolu. Ve yani tiksiniyorlar. Dolayısıyla diyor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 şekillendiriyorlar. Ondan sonra ateşi yaka yaka yaka. Ondan sonra ateş bittikten sonra kurutuluyor. Bir testi veya da bir kap çeşidi oluşuyor. O zamanın kap çeşitleri de bundan veya da şeyden bakırdan olabilir. Çeşit şeylerden veya da deriden şundan buradan. Diyor ki: "Li hadis Aiş teala Diyor ki: "Beda fagsala yedeyhi qabla en yudkhila yadehu fi'l-ina." Ey abdest almak veya yahut da gusül abdesti almak istediği zaman elini o suya vurmadan önce ilk önce ne yapıyor Aystro selam ellerini yıkıyor. Ve biliyorsunuz kişi uykudan kalktığı zaman ellerini yıkamadan suya veya yahut da yemeye gir girdirmesi caiz değildir Niçin? için. Çünkü kendisi rüya esnasındayken şey uyku esnasındayken nahoş şeylerle eli ne olabilir? Necis olabilir.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 bir necaset yoksa da ellerin yıkanmasını ne yapıyor aleyhissalatü vesselam tavsiye ediyor. Üçüncüsü alvudu qablül gusül Husulden e, önce ey boy abdesti almadan veyahut da almadan önce abdestin alınmasına veyahut da alınması gerektiğine dair delil yine Aişe radiyallahu ta'ala an Buhari ile Müslim rivayet ettikleri hadise diyor ki enne nebiyya sallallahu aleyhi ve sellem kâne idâ ghtesele minel cenâbeti, بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف. بضن أنتك حدثنايذي ثلاث حفنات. برضه ديكى عليه الصلاة والسلام ومن عايشانة تنجديكى ثلاث غرف. غرف أي أوش دولسه؟ yedeyi sonra yufid ala cildih ondan sonra bütün vücudunu ne yapıyor ıslatıyor diyor ki cenabetten dolayı gusül atmak gusül abdesti almak istediği zaman bedae fagasele ilk önce ellerini yıkar ondan sonra namaz namaz kılmak için nasıl abdest alıyorsa o şekilde baştan ellerden ta ayağa kadar aynen %100 bir abdest alıyor diyor Aleyhisselatü Vesselam. ثُمَّ يَتَوَضَّعُ كَمَا يَتَوَضَّعَ الِسَّلَى Aynen sanki namaz kılacakmış gibi orada gusül abdesti için ne yapıyor veyahut boy abdesti için ne yapıyor? Aleyhisselatü Vesselam abdest alıyor. Ve burada dikkat ediyorsanız يَتَوَضَّعُ الِسَّلَى elden başlayarak ayaklara kadar. اُمْ مَيْمُنَا'nın meymun, hadisinde ise ayaklarını en sona bırakıyor. Ve bu hadis yine İmam Bukhari ile İmam Müslim'in rivayet ettikleri hadistir. Al madmada vel istinşak Madmada ağza verilen su ve ağzı kapatarak ağzın içinde çarkalamak anlamına geliyor. El istinşak Ey buruna çekilen su. Vel istinfar buruna, Burundan çıkarılan su. Yani buruna çekmek istinşaktır. İstinfar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 Ve burada diyor ki: "Kale İbn Abbas radıyallahu teala an, an Meymuna radıyallahu ta'ala anha, Meymuna bint el ey Aliye sultan hanımı, ey ona su döktüm. Bir kap çeşidine su doldurdum. Fe afraqa bi yeminihi ala yesari fagasalahuma." Elisi so, sağ eliyle sol el üzerine ne yaparak? su dökerek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 dışarıya çıkmayabilir. Dolayısıyla burada o zaman o kadın veya da erkeğin, erkeğin vekerinde meni kalıntıları kalabilir. İşte bu meni kalıntılarının kalmaması için ne yapması gerekiyor? Fercini yıkayacak. Bir de, fercin meziyle bulaşmasından dolayı temizlik babından, necaset, necaset babından değil, temizlik babından o meniden dolayı fercini ne yapar? Fercini yıkar. Sabaptu linnabiyyi guslen fe afraa bi yaminihi ala yasarihi fe ghaselahuma ثumma ghasela farcehu ay ondan sonra farcinikad ثumma kale bi yedihi el ard bizim buradan alacağımız delil ثumma eş esas hadisten alacağımız bizim bu hadise için delil nedir? tamazmada vestenşaqa ay ağzınaz ve burnuna su verdi. Dolayısıyla bu hadisi de yine Bukhari ile Müslim kitaplarında rivayet etmişler. Bir ittifa. O zaman Aleyhisselatü Vesselam bunu emrederken, dolayısıyla ağza ve burna gusulde ve abdeste su vermek nedir? Vaciptir yani farzdır. Ebu Hanife'ye göre Allah rahmet etsin. Ona göre ağz, abdest esnasında ağza ve buruna su vermek sünnettir. Yani sünnet ise kişi abdest aldığı zaman ağzına ve burnuna vermezse diyor bir sakıncası yoktur. Abdesti sahihtir. Cumhur'a göre ise ve hak cumhurun yanındadır. Bu Hanife'nin yanında değildir. Tamam mı? Hak cumhurun yanındadır. Yani kişi ağzına ve burnuna su vermezse o zaman o kişinin abdesti batıldır. Peki. Burada bir kişi Ebu Hanifenin mesebini taklid ediyorsa ve hakkın nerede olduğunu bilmiyor veya otta sormamışsa veya otta öğrenmemişse, bu Hanefi mesebine mensup olan bu kişinin abdesti bu şekilde namazları ibadetleri sahip midir değil midir? Alimler demişler ki burada bu konuda bazı şartlar var. Nedir? Eğer öğrenmek gücünde ise ve öğrenmiyorsa yüz çeviriyorsa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 bir diziyi seyrediyor iki saat hiç sıkılmaz öyle değil mi ama burada farz olan ilmi nasıl abdest alması gerektiğini nasıl usul abdest almalı gerektiğini mesela bir, beş dakika sürmez vaktini o beş dakikaya vermiyor ama bir saatini iki saatini hiç sıkılmadan hürriyet gazetesine günaydın gazetesine veyahutta şu diziye veyahutta bu diziye sıkılmadan veriyor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 belli, güvenil bir alimi taklit etmesi vaciftir. Sen hanefi, diğeri Şafi'yi, Hanbeli'yi taklit etsinler. Avam tabakası olarak. Gene Hanefi ol. Ama sana sahih hadis geldiği zaman, demek ki yok ben ille de Hanefi'yim ve yotta de Şafi'yim deme. Bu hadis gerçekten sahih ise ve burada Abu Hanife Rahim'e iştihad yapıp iştihadında hata ettiyse, sen Abu Hanife'nin iştihadını bırakacaksın, Allah ve selamın sözüne dönüş yapacaksın. Çünkü Ebu Hanife da Aleyhisselam'ın sözüne bağlıdır. Onun için Ebu Hanife Rahim'e diyor ki ida sahhal hadis fe huwa Hadis sahih olursa o benim mezhebimdir. Hemen hadise uyunuz. Demiyor ki körü körüne benim görüşme bağlı kalınız. Dolayısıyla bu kişi bu kişi bu meseleleri tahsil etmekten tahsil etmekten ay bu ilmi farz olan ilmi tahsil etmekten taviz veriyorsa abdesti sahihtir.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 sen yüz namazın batıldır demeyeceğiz. Diyeceğiz ki sen Hanefisin, meseben budur. Allah sana mübarek etsin. Senin hakkında hükmü verecek öbür dünyada Allah Celle Celalühu bizi ilgilendirmez. Biz sana nasihat ettik ve yahut da hatırlattık. Fe zekr inne zikre tenfa al mu'minin diye hadiste dinun, nasiha. Din nasihattir. Ve yahut da hatırlat zira hatırlatmak mümin'e fayda verir. İsrar al, et, ısrar alma. Alimler hatırlatırlar.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 Bak bu yanlıştır, bu doğrudur. Sen dilinde samim doğruya uy Niçin bu şüphelerin atkısına, etrafında dönüyorsun? Şüpheli şeyle de düşen görev nedir? Devamlı kaçınmasıdır. Ezan hocam. Öyle mi? Evet. Tabii, biz dördüncüye anlattık, beşliğe yetiştik inşallah. Vakit bittiğinden dolayı burada derse son veriyoruz. Allah Celle Celaluhu ömür ve sahat verirse inşallah önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Sen de vallahu evet. alem bu sallahu sallamun aleyküm vallahi alayhi sallam vallahi alayhi